Kâle Allahü Teâlâ Fî Kitâb-i Azîz, Euzubillahimineşşeytanirrazîm, Bismillahirrahmanirrahîm, İnnellezîne âmenu ve amilu s-salihâti ve akâmu s-salâta ve âtedu z-zekâh, lehum ejruhum inde rabbihim, felâ hântun aleyhim ve lâhum yahzenûn. Sadakallâhul Azîm, Ve kâlel-Nibiyyü sallallâhu aleyhi ve sellem, Es-salâtu imâdü dîn, وَمَنْ اَكَامَهَا فَقَدْ اَكَامَدِّيْمْ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَدِّيْمْ Sadaka Resulullahi Rabbil Alemi Kalpleri, Nuru Kur'an, nur, Kur nur iman ve Resuller Resulü olan Muhammed Mustafa'ya iman ile tezyin olan yüzleri, yerlerin ve göklerin bilinen ve bilinmeyen alemlerin Rabbine secde etmekle süslenen, dilleri Allah'ın esmasını anan Gönülleri Allah ve Resulünü seven, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar, Rıza-i Rahman'ı arayanlar, Resulullah'ın sevgili ümmetleri, Allah'ın sevgili kulları, Allah'ın kendi ismiyle isimlendirdiği kişiler, Allah kendi ismiyle sizleri ev isimlendirdi. Allah'ın birisi mümindir, bize de aynı esmayı verdi, ismi verdi bize. Bize mümin dedi Allah, kendi ismini verdi. Elhamdülillah. Allah bizim başımızdan bu iman tacını, sırtımızdan libası şeriatı çıkartmasın. Bizi dinsizlikle, densizlikle terbiye etmesin. Bizi daima kendi kulluğunda şereflendirsin. Bizi sevgili Muhammed'in de ayırt olsun. Gece gündüz, zahirinden batinan, akşam sabah Allah'tan bunu isteyelim. En büyük nimet üzma Hazreti Peygamber'e ümmet olmaktır. Ya Resulullah'a ümmet olmaktır. Bundan büyük bir fazilet bundan büyük bir nimet olamaz. Tabii biz bu nimetin kıymetini bilmiyoruz, bilemiyoruz, bilmiyoruz. Baş gözümüz gördüğü için kant gözümüz görmüyor bu nimeti bizi. Nimet-i hüzna bu. Bütün cihan senin olsa, şöyle kısa bir mana verdim sonra bir senin olacağımız ayet gelimi, ayete, manaya Bütün cihan senin olsa bir gün senin elinden bu çıkacak. Bunu hiç kimse inkar edemez. Allah'a inkar edenler bunu inkar edemezler. 18 tane diploman. 180 tane icazetname elinde olsa bunda sana bir şey faydası olmayacak. Kısa bir yol için böyle iki İki kıta arasında köprüden geçinceye kadar bu sana lazımdır. Birisi ahiret kıtası, birisi dünya kıtası. Dünya kıtası köprü gibidir. Diplomalar, icadet nameler kabrin haricindedir. Altına hiçbir faydası yoktur. Sakın abi bunlara olma, okuma demedik. Söyle bir ders Bu fani hayatında o kadar güzel bir süste ki iman ile, Kur'an ile Alın açıklığıyla, namusun ile, şerefin ile, şanın ile, öyle süsle ki sen öldüğün vakitte halk sana ağlasın. Ölüm sana gülerek gelsin ama halk senin arkandan ağlasınlar. Halka yalan bir şahitlik yapırma taşında. İmam göğümüyi çıkaracağım diye süsledir ölüyor, ölünün şeyini arttırır filan. Mangarı fazla alsın diye çünkü... Keçi can kaygusundadır, kasap et kaygusunda. Halbuki tabutun içindeki meyi kıvrım kıvrım kıvranır, inim inim inler. Kürsüye çıkan bir vaiz gibidir. Seslenir, bağırır, çağırır, ağlar. Ey namaza gelenler, namaza gelip gelip tahta de duranlara değil, onlara söylenir ama onlar hiç duymazlar. Namazlar da duymuyorlar. Eğer namazlılar duysaydı hiç daha gülmezlerdi. Hiç namazdan ayrılmazlardı. Ey namazıma gelenler. Belli ahiret yolculuğuna çıkarmak için teşhi edenler. Beni görün, benden ibret alın. Ben sizlere ibret oldum. Benden ibret almazsanız siz başkalarına ibret olursunuz der. Meyyit kürsüde vaaz eder. Musalla üzerinde anlayana. Doktor seslenir. Doktor Seyer, dertlere deva bulurken kendi derdime deva bulamadım. Hiç kimseye baki kalmaz ve lazım. Ne Süleyman'a kalmış, kuşlarla konuşan, cinnilere, rüzgarlar emreden ne Süleyman'a kalmış, kanun üstüden Süleyman'a konuşmadı. Süleyman Nebi'den bahsetti. Ne İskender-i e kalmış, ne Şedda'da kalmış, ne Hitler'a kalmış. Mümin, Allah bize ismini de isimlendirdi. Allah bir kimseye dikkat et konuştuğum sözlere. Hiç boş sözleri söylemiyoruz elhamdülillah. Seva konuşmadık. Allah bir kimseye maddi ve manevi iyi dinle. Maddi ve manevi bir nimet verdiği vakitte o kimse o nimete karşı küfran nimet ederse Allah o nimeti onun elinden alır. Yahut daha çoğaltır maddi ise eğer azabı çoğalsın diye. Sure-i Mâriş'te zannediyorum ayeti kerime. Bir ayet var. Eğer diyorum mümin kullarımın imanı sarsılmayacak olsaydı kafirlerin evlerini dünyadaki yine altında yaptıracaktım diyor Cenab-ı Allah. Tavanlarını altından, duvarlarını altından yaptıracaktım verecektim diyor. Ama mümin kullarım diyor, imanları sarsılacak diye yapmadım bunu diyor. Neye? Kafire verdiği nimetin cezasını kafir görecektir Verdikçe nimeti azabı çoğalır. Mümine verdiği nimetin kadir kıymetini müminilmezse Allah elinden alır. En büyük nimet nedir soruyorum. Evvela imana gireceğiz çünkü dersimiz öyle. En büyük nimet imandır. İnanmadır. Hangi inanma? İman hangi iman? Habibi huda, şefi iruzi ceza, şemsi hakikati Muhammediye. Bidayet-i Alem, Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa, onun inanmaya dahi getirmiş olduğu maddelere, lisan ile ikral, kalbiyle tasdik iman bu. Hiç şek içine götürülmez. Adem Nebi'nin neyse imanda, imandaki durumu senin de imandaki durumu olması lazım gelir. Yalnız nuru çoğalır, azalır. Biz sünni olmak münasebetiyle imanımızın nuru çoğalır ve azalır. İman. En büyük nimet iman. İmanın başı Allah'a inanmak. Dürüst bir iman ile, dürüst bir inanç ile hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakkın kudretinin bu alemde seyretmek. Aynel yakın görmek, hakkel yakın görmek, ilmel yakın bilmek. Vazifelerimiz bunlar bizim. İşte onun Cenab-ı Allah okuduğum ayette. İnne tahkik, inne amenu. Şu kutsi kimse der ki bunlar iman ettiler. Yalnız Resul-i Ekrem'i işitip de Resul-i Ekrem'e iman etmeyen yahut Hazreti Adem'den, Hazreti Peygamber dahi olmak üzere Enbiya'dan birine inanmayan ya onlar hakkında kötü düşünen onlar iman etmiş olmazlar. Çünkü din İslam'da la نُفَرْقُ بَيْنَ هَدِمْ min رُسُولِهِ Cümle enbiyaya iman şarttır. Fakat peygamberler birbirlerinden yüksektir. En yüce peygamber de Hazreti Muhammed'dir. nur evvel basi sonradır. Allah nuru evvel artmış, son olarak göndermiş. Tesbihin ikmali gibidir. Elindeki tesbihin. 99 esması. Biz kutlu, kutlu mutlu kişileriz. Kasem ederim ki kitaplarda gördüğüm gibi söylüyorum. Musa Kelimullah. İsa Ruhullah, İbrahim Halilullah. O dahi Resul Ekrem'in hak tarafından methi, senasını ve tazimini işidince keşke diyor ben de Muhammed Mustafa'nın ümmetinden olsaydım diyor. İbrahim Halilullah. Onun için Cenabı Hak ne yapıyor? Bize farz ettiği 5 vakit namazda salat, salatın içerisinde Hazreti İbrahim ismini ne yapıyoruz? Anıyoruz. O'nun ismi Vareken'i. Kemâ salleyte alâ İbrahim. Ve alâ alî İbrahim'in bin mecid. Bu kadar kutlu insanlarız. Ha. Bu nimetin kıymetini bilir mi Biz takdirde Allah bize bu nimeti alır. Onun için Resulullah bir üsvetü hasenedir. Bir önderdir. Allah'ın en büyük nimetidir. Hüviyeti Rabbânî'dir. Miratı Hak'tır Muhammed Mustafa. Onun makamı fuhsekâh-ı enbiyâdır. mutaf Melekler Resulullah'ın türbesine dua ederler. Enbiya onun makamını öper, ayağının bulunduğu yeri Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Senin peygamberin, benim peygamberim. Allah'ın sevgilisi. Allah. Elhamdülillah. Sübhanelhamdülillah. Sübhanelhamdülillah. İnnellezine amenu ve amilus salihati. İman, Mümin kardeşlerim. İman bu etmiş olduğunuz iman bir muma benzer. Mum. Açık havada yanan muma benzer iman. Etrafına amali salihadan bir fener çevirmek lazım gelir. İslam beş üzerine bina kılınmıştır. Hepiniz bilirsiniz bunu. Bilmeyenler öğrensinler. Savun sanat, zekat. Allah'ın emirleri bir fener gibidir imana. Namaz, iman mumunun etrafında bir çerçeve. Oruç bir çerçeve, haç bir çerçeve, zekat bir çerçevedir. Etrafını çevirdin mi, rüzgara karşı çerçeve söndürmez. Ama ibadetsiz iman etrafta esen yani rüzgarlarla sönmek ihtimali. Allah muhafaza buyursun, vardır. Allah'a kesem ederim ki bir adam imansız ölürse, bu cihan kadar altın dağsalar, mümkün olsa, ona hiçbir faydası yoktur. Bitti işi. Bir daha gelmek ne münasmeti var. Hatta kıyamet gününde amel edenlerle etmeyenler herkira da ağlayacaklar. Bununla haber edeyim sana. Edenler, keşke daha fazla yapsaydık. Niye namazı kıldığında tesbih eden cariden dışarı çık? Niye filan önce günü ki namazını, namazını geçe bıraktım Ya kazaya bıraktın, yorgunluğu. Ah edecekler böyle. Kılmayanlardı, yapmayanlardı. Keşke yahu biz de buna kadar yapsaydık diyeceklerdi. İki tarafta şey olacak. Verilen ecir, verilen derecat bunlar herkesin ameline göre cennetin derecatıdır. Bir de aşıkları vardır ki Allah'ı sevenler, Allah'ın sevdikleri onlar hakkı isterler, hak da onları ister. Onlar Zat cennetine gireceklerdir. Kimisi efal cennetine kimi cenneti sıfata kimi cenneti zata dahil olacaklardır. Bunlar aşıklardır. Aşkı ilahiyle kalpleri yanan dideleri giryan ciğerleri püyan aşkandır. Onlar ta sahar uyumazlar. Allah Allah diye ağlarlar. Allah'a iltica ederler. Allah yaşayamazlar onlar. Allah demeden duamazlar. Allah'a zikretmek, Allah'a ibadet onlar için aldıkları hava, içtikleri su, yedikleri ekmek gibidir. Nasıl bir adam su al içmeden, hava almadan, ekmek yemeden yaşayamaz gibi onlar da Allah'a ibadet yaşayamazlar. Allah demeden duamazlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَاَمِلُوا Demek ki amali saliha imanın çerçevesidir. Çerçeveyi de kırmak ihtimali var. Nedir o? Ahlak-ı olan kimsenin çerçevesi kırılır. Yaptığı ameli sahaya salihye, gider. Onun da etrafına tel çevirmek lazımdır ki, bu da ahlak-ı ki, en ehem mühimdir. İkisi birbirine ayrılmaz. Şimdi gelelim bakalım. Evvela bunu gençlere söyleyeceğim. Huzuru saadet, peygamberin huzuruna yani bir arabi geldi. Allah o arabiden razı olsun. Eshab-ı Vaseba oturmuşlar. Hele Eshab-ı vardı. Bu Eshab-ı Sohfe, bir lokma ekmek, bir lokma ekmek, bir yudum su ile resul Ekrem'in kapısı önünde dururlar, otururlar. Allah'ın Resul-i Ekrem'in bildirdiklerini ondan öğrenirlerdi. İlk üniversite, İslam'ın üniversitesi. Eshab-ı Sohfe. Aç bilar. Hatta onlardan birine demişler ki, ismini vermeyeyim de. Bilenler kâh bilenler için. Çok hadis rivayetini demişler de tecavüz gibi görünmüş kendisine. Demiş ki siz demiş dünya metahını kazanırken, para kazanırken, biz Resulullah'ın kapısında bir lokma ekmek için bir lokma ekmeğe kanadı der, bir düm suya kanadı der, oturur, Resulullah'tan dinlerimizi size bildirirdik demiş. Onun için biz biliyoruz. Siz yani fazla beklemediniz bizimki peygamberin kapısına. Esabı ı sopa bunlar. Sopa esabı. <Gülüyor> hepsi bir aslan, hepsi bir aslan, hepsi bir Allah'a giden hidayet yıldızı, hidayet yolu. Allah'ın sevgilileri, çünkü Muhammed'in eshabı sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşları. Bir gün demiş ki, hadi bir müddet vereyim sizlere. Bir gün demiş ki onlara, benim kardeşlerime selam söyleyin demiş. Efendimiz demişler ki ya Resulallah biz senin kardeşlerim değil miyiz demişler. Hayır demiş. Siz benim arkadaşlarımısınız. Kardeşlerim benden sonra gelecekler. Siz beni, beni gördüğünüzü iman ettiniz. Benim muhzelerimi gördüğünüzü iman ettiniz. Onlar beni görmeden iman edecekler. Onlar beni görmeden beni sevecekler. Onlar benim kardeşlerimdir demiş Cenab-ı Peygamber. Bu bir şeyler. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ağabeyden Allah razı olsun. Eshab-ı düşün. Bir Mesut mescid, mescidin mihrabında Allah'ın sevgilisi, mescidin içerisinde peygamberin sevgisi eseriyle dolu o mescidin etrafında melekler hayran ediyor. Hayran ediyorlar yani. Melekler. O Arabi demiş ki ya Resulullah demiş bana İslam'ı tarif edseniz de, demiş. İyi dinle. Bu bu tarif yalnız cemaatimizden daha henüz gençlere yeni yani İslam'ı öğrenmek isteyenlere hitap ediyorum. Yaşlılar biraz bundan daha ileri gitmekleri lazımdır. Şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat, market anlan içleridir. Bu gençlerimize hitap bu şimdi, buradaki hitap. Resul Ekrem herkese, a'dan z'ye kadar herkese cevap verdi. Avamına, havasına, havasın havasına. Hatta. Öyle bir anım olur ki diyor, Melaiki-i mukarrabin dahi benim sırrıma vakıf alamaz diyor Peygamberimiz. Allah. O ayrı dava. resul diyor ki Allah'ı tevhid etmendir. Allah'a dirilemek. En büyük günah nedir? Şirk. Allah'a şirk koşmak. Allah mahvuz Hiç affı yok. Birkaç yerde Kur'an-ı Mübi'nin Cenab-ı Hak birkaç yerinde dilersen, dilersen, istersem Şirkten gayrı günahları affederim diyor. Dilerse. İstersen şirkten gayrı günahları affederim. Ne günah olursa olsun. He tövbe edersen, günahın denizin dalgaları sayısınca, kumların adedince, havanın zerratı kadar olsa gene Allah affeder. Gaffardır, gafurdur, rahimdir, settardır, rahmandır, rahimdir, hannandır, mennandır, deyyandır Cenab-ı Hak. Günaha tövbe eden günahı yapmamış gibidir diyor Peygamberimiz. Ama tövbe bir daha dönmek üzere pişman olmayacak, tövbe edilecek. Bir daha yapmak üzere ama pişmanlıkla. Cenab-ı Hak da yine dilerse yevm kıyamette, mahkemi i kübrede, hakta, hak gününde yani. Dilerse kullarını, şükten gayrisini dersem affederim diyor, dilersen. Vallahi... Şefaat-ı Kübra Peygamber'den zahir oluncaya dek biraz sıkıntı çekeriz. Size müjdeyi vereyim. Anladığımız böyle. Şefaat-ı Kübra Peygamber'den zahir oldu mu? Çok şefaatçımız var. Şehitler şefaat eder. Gaziler şefaat eder. Alimler şefaat eder. Zahidler şefaat ederler. Pek az kimse ne ara girer? ümmeti i Allah'a teyit etmek. Tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu tevhidin elfazi kısmıdır. Laf söylemek bunu. Mümin olduğunu işaret etmek için. Selam da öyledir. Yolda gelirken müminler birbirine selam verecekler. Şimdi kaçıyor selamdan. Ne anlar selamdan o? Selamın ne olduğunu ne bilecek? O selam Allah'ın bir esmasıdır ki yarın cennette verilecektir o selam esması size de bize. Selamün aleyküm tıbtüm fedhulüha gâledin. Selam. Manası şu dünyada. Selam vermenin manası. Ben senin din kardeşinim. Bana her hususta iltica edebilirsin. Yardıma ihtiyacın var mı demektir. Müslümanlar elfazda teviditleri gibi. Manada birbirlerini sevecekler, birbirlerinin hak ve hukuna da ve yardımda hazır olacaklar. O manaya değil. Acaba anlatabildik mi? Yoksa herkes tevhid diyor, birbirinin gırtlağına sıkıyor. O tevhid sayılmaz o. Elfazen tevhiddir o. Bir daha söylüyorum. Tevhid cümle Muhammed miyiz? La müjde illahu. söylüyor, buraya indirmemiş, mümin karısının gırtlağına çıkıyor, haklı haksız. Hakkına ticavüz ediyor. Biraz süpeli o iş. Azıcık. Neyse. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek, lisan ile ikrar, kalbe tasdik etmek. Bitti. Muhammedur Resulullah, Resulullah'ın Risaletini tasdik etmek, Arabiye. Köylü Arap yani. Arabi demek köylü. Köylü Arap, Arabi derler. Peygamberimiz ona böyle talim duyurdular. Dediler ki. Ey Arabi, Allah'a tevhid, benim risademi tasdik, şu an müsaade tasdik. Kabul ettim. Sonra, beş vakit namaz. Aman efendim, üzerinde bugün namaz önemi duracaktık ama, geçiyoruz bu kadar. Beş vakit namaz. Bu namazı ihmal etmeyiniz. Şimdi yeni gelmeyi söyleyelim. Kıyamet gününde imandan sonra, amelden evvela namazdan sorulur. Efendiler, kulağını benden yana ver. Buradan giri, buradan çıkmasın. Mahşer gününde imandan sonra ilk soru namazlandır. Namaz dürüst gittiyse öteki hesaplar kolay gider. Namaz dürüst değilse eğer biraz sıkıntı alır yürür. Kimi dizine kadar, kimi göbeğine kadar, kimi boğazına kadar tellere boğulur. Uzun bir bekleme vardır. Bak burada sen camide bu serin yerde beklemeye üşeniyorsun yahut sıkılıyorsun değil mi? Seni urgansız, zincirsiz bağlayacaklar kabrı evvela. Sonra mahşerde bekleyeceksin. Olacak bunlar. Oyuncak değil, esatır değil. Olacak. Muhbir-i Sadık böyle haber vermiş. Kim o? Sevgilimiz Muhammed Mustafa. Habibene, kurate ayünne. Gözümüzün nuru, kalbimizin süruru, Allah'ın sevgilisi. Sözünde sadık olan peygamberimiz. Böyle haber vermiş. Böyle ne yapayım ben. O günler gelmeden bunu hazırlığını yap. İki türlü ölüm var. Kaç defa söyledik. Birinde Resul-i Ekrem'i görmek var. Gel benden yana diyor. Bir tanesinde ejderha bekliyor. Hangisini istiyorsun? olacak başına gelecek. Ejderha bekliyor. Ejderha. Geçen hafta anlattım size. başına gelen. Birisi Resul-i Ekrem'i göreceksin. Aşkın var var size. Gel benden yana diyecek seni. Bağrına basacak. bab Muhammed'in Muhammed ettin. Geleksin içeriye. İkinci ejderha bekliyor. Ağzını açmış. Duruyor. Amelin senin ya. Oraya gittiğin vakitte iki mekan var. Üçüncü yok. Bir mekan var. Alâ-i İlîn, i Cennet. Bir mekan var. Hükümet-i Rabbaniye'nin, Allah hükümetin hapishanesi. Zincirleri var, bukaları var, zindanları var. Kat kat. Her ikisinde ehli var. Hazırlığı buradan yapacaksın. Cennetin miftahı buradan alınıyor. Cehennemin anahtarı da buradan alınıyor. Derekatı. Para anlamı alıyorsun. İç geçiyorsun. İşte cehennemden yer bir şey alıyorsun kendine. İşte bitti. Bulayım sana bir tane tanesi. Söyleyebilirim. Haram yiyorsun. Kumala oynuyorsun. Zina ediyorsun. Nefsinin uşağı olmuşsun. İşte cehennemden yer satılıyorsun buradan. Ateşini buradan götürüyorsun kendin. Tövbe et. Allah'a rücu et. Allah'a rücu. Ey Arabi namaz kılacaksın. Resulü Bakirem buyurdu. Bu namaz İslam dininin direğidir. Öyle teşvik ediyor. Es salatu imadü din. Ve men ekameha fakat ekame din. Kim ki kıldı direğini dik tuttu. Bina yıkılmadı yani. Kim ki terk etti fakat din dinini yıktı diyor peygamber. Dört mesete de böyle. 180 mezhete de böyle. 180 mezhete de var. Dörde kalp olmuş. İsmail-i Buhari'nin var. Davud ı Zahir'in var. Zeydiler de var. Şunlar da bunlar da var. O alnını süreceğin yere Allah'ın önünde. O dağlardan yüce gördüğün burnunu yere süreceksin. Allah'ın önünde. Bir hiçimden ben ineceksin. diyeceksin. Nereden çıktığımı biliyorum. Aslım meni diyeceksin. Aslımı unuttum. Nereden çıktığımı da kaybettim. Sana karşı asi oldum diyeceksin. Allah'a karşı ha? Verdin ekmeği yedim sana isyan ettim. Verdin rızkı yedim sana karşı küfür ettim. Hadi söyle. Sonra tek baştan kabre koydukları bak da kimse senin ağlamına gelmez. Arkamdan ağlayanların bir kısmı, seni severenler ağlarlar. Bir kısmı mal kaldı ya, seni hiç da var. Yine namaz hakkında konuşuyorum, bize daha söyleyeceğim. Esselatü imadü din, dinin direği. Kılan dini yaptı. Terk eden dinini yıktı diyor peygamber, dinini. İki, esselat kuratü aynı. Namaz, benim gözümün nurudur diyor peygamberimiz, o sevgili peygamberimiz. O kadar çok namaz kılıyordu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ezvacı tahiret ya Resulullah senin günahın yoksa sen masumsun. Ayakları bu kadar ayakları şişmişti namaz kılarken. Okuyun tahsir'ı sün tepsirin. Allah diyor ki Habibim Muhammed sana mesakkat için Kur'an'ı indirmedim diyor. Resul eklemi diyor Ezvacı Ezwaj tahireta ya, ya Resulullah sen masumsun sen. Bu nedir bu kadar ibadetin? Rabbi peşfetmiş olmayayım mı? Ve sevabını bize bağışlıyor. Ümmetim, ümmetim diyor Rabbi. Ümmeti, ümmeti, ümmeti. Namaz kılacaksın ya Arabi. Sonra ömründe bir defa hac. Zengin olsan malın kriteri fukaraya tasaddu, zekat. Ya Resulallah İslam bu kadar mı? Bak bu kısmı böyle anlattım, gençlere hitap ettim. Müftedi olanlar dinde onlara söyledim bu kısmı. Ya İslam bu kadar mı? Evet sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar sen düşün ya Arabi. Vallahi ve billahi seni hak Peygamber olarak gönderen Allah'a kazan ederim ki ne bir fazla yaparım ne bir eksik dedi. Arabi. Öcü sözü doğru ama. Arabi. Oradan ayrıldı giderken Efendimiz eshaba hitap etti. Şu adam sözünde sabit olursa, ana ve babasına da ihsanda bulunursa, bir daha söylüyorum, anaya babaya ihsanda bulunursa, bir daha söylüyorum. Sözünde sadık olursa, anaya babaya ihsanda bulunursa. Bir daha söylüyorum. Anaya babaya ihsanda bulunursa, eziyet çapaşına koy, ihsanda bulunursa. Anne annesini ismiye çağırsa ibadete hat olur. Annesi Fatıma. Hatma dese de şakadan, ibadete İbadet olur. Anneciğim diyeceğim, Ana da anneciğim. Karşısında böyle nasıl kuş yavruları anneleri onlara yem böyle titriyorlar böyle cıvıl cıvıl cıvıl böyle kalıyor annenin babanın karşısında. Annem kafir, efendi kafir dahi olsa kiliseye götürmeyeceksin ama putaneye götürmeyeceksin ama sırtını alıp eve getireceksin kafir anneni Babam sarhoş, hiç bizim uymuyor. Meyhaneye götürmeyeceksin ama sırtını yüklenip evine getireceksin. Elini öpeceksin. Acaba antabildik mi? Annenin de ayağının üstünden öpme. Altını öp ki cennet, cennet orada. Çünkü yine muhbiri sadık sevgilimiz, insanlığa biri çağıran, insanları kami ve mükemmel eden Muhammed Mustafa, cennet annelerin ayağı altında buyurmuş. El cennetü tahta ahtamül ümmahat, kadını bi sallallahu aleyhi ve sellem. Memlekette uzaktayım, mektup yazacaksın. Hediye beheye göndereceksin. Hatırını soracaksın. Yapmam, İbadetim var, hapte oldu, gitti. Bir zahit. işte geçti ama affedin beni. Bir zahit namaz kılıyordu, anne seslendi. Namazı bozmadı zahit. Halbuki anne seslendiği vakitte okuduğu surenin Cehre nokuyecekti, namaza uzun yar. Subhanallah demesi lazımdı. Yahut, Suray Fatok, Malikiyemi dini ya Kenabid veya ya Kenestayin diyecekti annesine. Demedi. Menakke vardır, büyük menakkullardır. Başına büyük felaketler gelmiştir. İnsan Allah'a tekarrob ettikçe yaptığı suçların cezası ağır olur. Anlayanlara söyledik, aklı olanlara hitap ettik, düşünceli olan kardeşlerimiz. Müminler, Allah'ın sevgilileri sizi söyledik. Sizi Allah'a çağırdık. Allah'a çağırdık. Allah'a çağırdık sizi. Efendi, annemiz, babamızın kıymetini bilemedik. Onu söyleyelim mi? Bari bir ilaç. İçimizde birçokların kalbini yüzlük şimdi. Annelerimizin sağlığında kadar kıymetini bu oğullarımızın. Öldüler. Ne yapacağız şimdi derseniz onların ruhlarını şahat etmek için hayır hasanat yapın. Mahmudur ki Cenab-ı Allah onlar ahirette sizden razı olarak. Bir de akşamdan yasa arasında Salatür Ebeveyn diye Anababa namazı dediği namaz vardır. Dört vekattır. Onu kılın. Bildiğin surelerle kıl. Sevabını annenin babanın ruhuna bahşeyin. Bu kadar söyleyelim de derde derma. Bunu yapın. ihmal etmeyiniz. Ve bugünden itibaren hemen bugünden itibaren bugün cuma namazı. Bu cuma namazı cehaletimizin son cuması olsun. İki namazını cemaatinden koşacağız Bak ben mahrum oldum. Pişmanım şimdi. Vaktiyle ayağım yürürken cemaate gitmediğime. Gidemiyorum cemaate. Yakla yürümüyor ayakları. Buraya rıza-i bari için geliyorum. Hakkı, vallahi halim yok. O vallahi diyorum. Bakan Muhammed'i. Diyor. Yani gittiğim şikrullahı gideyim yerlerde Allah rızası diyorum yani zorlar. Nefes nefese ya. Yani. Onun için elde fırsat varken hemen, hemen Allah yoluna başınızı koyuyoruz kardeşlerim. Elde fırsatlar ki. Elme yan tırken camiyi et, namazını kıl, orucunu tut, zikâtını ver, hacını et. Evet, hemen. Taciyle, evet. Bak, Cenab-ı Hakk'a okuduk hadis-i şerifi. Acil-i bi salati kablel fevd ve acil tövbe bi tövbeti el mevd. Nasıl ki namazın vakti çabuk geçiyorsa, ömür ömürlere çabuk geçmektedir. Hemen allah Teala Hazretleri'nin yoluna baş koy, günahlara tövbe, ibadetli taata baş. Ya Rabbi, sen bize yardımcı ol. Nefsimizin bizi zebunu ve mahkûme etme. İbadet ve taat da bize yardım et ki sana ibadet ve taat edelim. Bizi huzuruna kabul ele alabilirsin. Vallahu yedillâhu aleyhissalâme yehdi ben yeşâhîl-i asılâtımızda.